namazlar ezan okunduktan hemen sonra kılınmaz. kılınmazsa hangi süreden sonra kaza olarak kılınır demiş evet. hocam? Her namaz için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın takdir ettiği bir vakit var. Yani öğle namazı için takvimlerde öğle ve ikindi yazıyor. Dolayısıyla bir insan o namazı öğle namazını vaktinde kılmış olmak için öğle ezanı okunup takvimlerde öğle vakti girdikten sonra ikindi vaktine kadar hangi diliminde Kılarsa o namazı vaktinde kılmış olur. Bazen şöyle biz annelerimizden öğrenmiştik. Namaz hemen ezan okunduktan sonra biraz geciktirince oğlum namazlarını vaktinde kıl. Bak Hazreti Peygamber vaktinde kıl demiş. Halbuki öğle ile ikindi arasında kılındığı takdirde o namaz vaktinde kılınmış bir namazdır. Ama ezanla birlikte hemen kılarsanız ilk vaktinde kılmış yani. olursunuz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın بَادِرُوا بِلَعْمَالِ Salihat. ...salih amellerde hemen hareket edin, e, e, ifadesine uygun hareket edilmiş olur. Ama bununla birlikte ikindi namazı vakti girmeden, girmediği sürece o namaz kılındığı zaman vaktinde kılınmış olur. İkindi vakti girdikten sonra o namazın vakti geçmiş olur ve artık kaza namazı haline gelir. Dolayısıyla imkan olduğu takdirde, mümkün olduğu kadar namazları kazaya bırakmak doğru değildir. Kazaya bırakmanın iki tane sebebi olabilir, geçerli sebebi. Birisi uyku halidir. İkincisi de unutmaktır. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam menneme an salatin evneseha felyusalliha iz zekeraha. Kim uyuduğu için namazını kılamaz veya unuttuğu için namazını kılamazsa, hatırlar hatırlamaz, uyanır uyanmaz hemen kılsın buyuruyor. Bu iki sebebin dışında bir insanın namazını kazaya bırakması doğru değil. Şu olabilir, bazen çok zaruret hali olur, bazen insan abdest alacak bir yer olmaz vesaire. İnşallah mesuliyeti bu durumda olmaz. Ama bir namazı Vaktinde kılmak lazım. Kesinlikle imkan olduğu kadar kazaya bırakmamak lazım. E şey Nitekim İbn Abbas Hazretlerin, Hazreti Peygamber'in amcası oğlu Meryem Suresinde bir ayet var. Cenab-ı Hak diyor ki orada evet. İşte peygamberlerden bahsediyor. İbr evet İsmail Aleyhisselam'dan, İbrahim Aleyhisselam'dan, Musa Aleyhisselam'dan. Sonra diyor ki Rabbimiz bu peygamberlerden sonra öyle bir nesil geldi ki onlar namazlarını zayi ettiler. Zayi etmek ne demek? i̇bn Abbas diyor ki namazı zayi etmek, namazı kılmamak değildir. Namazı zayi etmek, namazı kazaya bırakmak, vaktinde kılmamak. Ve Kur'an-ı Kerim bu kadar levme ediyor, bu kadar kınıyor namazını vaktinde kılmayanları Dolayısıyla dikkat etmek lazım.